Allah Teala ki Kitabı Aziz, Avuzb Allahımdan Şeytanı Rujil. Bismillahi R Rahman R Rahim. Ya iyi hal Lazin Amin. Takkullah fal kanğur, نفس ما قدمت ليه دمت Lütfen biraz gelin, Açıklığına doğru gelin sonra Cenab-ı yer verir, secde etmeyecek. Okunmuş olduğum beyinat, ahkamı eskimeyecek, daima genç ve ginç olan Hakk'ın kelamı tahriften, tegayyürden veri. Kıyamete kadar insanlar ister inansın, ister inanmasın bu hükmü Kur'an'dan dışarı çıkamayacaklar. Yalnız kafirin küfürü yanına kar kalmayacak, mümin imanında bedavaya gitmeyecektir. Mutlaka inananlar mükafatlarına inanmayanlar cezalarını olacaklardır. Hem dünyada muhattı. İşte bu Kur'an-ı cili'nin 114 e on dört suri haşırdan okuduğu ayet-i kerime suret il haşır ki daima sabah namazlarını kılmak nimetine girişen ve cemaate devam eden müminlerin sabah namazından sonra İmam Efendinin okumuş olduğu aşırı şerif ki akşam ve sabah bu sure nihayeti yani huallahul la illa hu'dan kadar okunacak olursa akşamdan okuyan sabah kadar Allah'ın hıfz emanında Allah. sabahleyin okuyan da sabahtan Allah. akşam Allah'ın gene hıfz emanındadır. Bu sure ihmal etmeyiniz, Kur'an'dan bunu bulunuz ve ezberleyiniz. Birçoklarımız biliriz. Ezberimizdedir ya, yani bilmeyenlere yerini söylüyoruz. Sur-i Haşr. Kur'an-ı Kerim'in yüz on dört sure. Yüz on dört i, değil, 114 sure. 114 sure sure -i ayet -i yani o surende okudum. Ayet-i Kerime. Şimdi göreceğimiz manada bugüne kadar aynı ayet üzerinde durduk. Onun üzerinde işledik. Allah'ın bize bildirdiği kadar size söyledik. Sizin de anlamak kabiliyetiniz. Allah'ın nasibi kadar. Siz de anladığınız bilmeyenler elbette. Çünkü bu iş alem-i ervahta Nahlü Kasemna'da taksimat yapılmıştır. Herkes istidarı mukabilinde Kur'an'dan nur alabilir. Misali, dünyanın dört doğru değil mi? Evet. Ama bir adam su içse ne yapar? Midesinin aldığı kadar su içer. Yani Fazlası ki deryalar tatlı olsa, <gülüyor> içsek insanın midesi aldığı kadar su içer. Kur'an da bunun gibidir yani. Bir deryayı umman, dünya deryalarının nihayeti var. Kur'an'ın kelimatının nihayeti yok. Yani ne derinliği ne sağ ne solun önü ne arlığı buna nihayet yok çünkü kelamullah Allah'ın kelamı olmak bunaasıbe değil hadis olamaz ve nihayeti olamaz hakla beraber kaimdir. hafızın ağzından Kur'anı okuyan hatta aranın kendisidir Allah konuşmaksız acayip biraz çünkü hadis olan fani olan batilin kelamını nasıl okuyacak? Haktır yani Kur'an'ı okuyan. Onun için ister Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi onun Femi Mübareklerinin hiçbir şey tutamaz. Peygamber'in Femi saadetini. Ondan işine ilgili bir hafı Kur'an okuduğu vakitte herhangi bir kimse Kur'an okuduğu vakitte o Kur'an-ı Kerim'le okuyan onun ağzından Allah Celle Celaluhu Hazretleri'dir. Meyzin çıkıp seni Allah'a davet ediyor. O davet meyzinin sözleri değildir. Hak davet etmektedir meyzin ağzıyla. Mektubu Rabani, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu davet kimin? İşte büyüklüğüne nihayet olmayan Allah'ın daveti. Sonra meyzin eşhedü en la ilahe illallah. Ondan başka ilah yoktur ibadete layık. Ben şehadelerim diyor. Sonra arkasından gene eşhedü enne Muhammedun Resulullah. Ve meyzin ezan okuduğu vakitte Hak Teala meyzini tasdik etmekte. Dinlemekte meyzini yani. Söyle söyle efendi hak konuşuyorsun. Hak kelamını söylüyorsun diyor Cenab-ı Hak. Bizat-i tasdik ediyoruz. Diğeri Ramuzül Ahadis'te görürsün. Arkadaşlar bir kıl olsun. Binaen-i Azalik. Hanyâle-i Salah. Hanyâle-i Salah. Hanyale. Birinci hanyâle Salah müminlere. ikincisi namaz kılmayanlara. Yani iman etmeyenlere. Salaha koşunuz gelin. Birincisi müminlere. ikincisi onlara. Hanyâle-i Birincisi müminlere. ikincisi inanmayanlara. Gelin Felaha. iman edin diyor yani. Birini imanda sebaata çağırıyor, taata çağırıyor, takvaya çağırıyor, Allah'ı sevmeye çağırıyor, ikincisini nardan kurtulmaya çağırıyor. Sonra altında ne var? Bitti. Davet bitti, hangi alev bitti. Altında imza var. Allahu Ekber, Allahu Ekber imzasu. La ilahe illallah benden başka ibadete layık bir Allah yoktur. Mektudur bali Onun için meyzinin ağzından okunanın ezanı Hak Teala Hak Teala'nın nidası ve onun davetidir, hemen icabet eyle. Ömrünü fenaya geçirme. Hakkın bu davetini gana'in bil, ganimet bil, nimet bil, devlet bil, saadet bil. Hakkın bu daveti. Kur'an-ı de öyle. Hak Teala Celle ve Lekbekteketeket Hazretleri Peygamberin ağzını okumuştur. Yine Kur'an'ı okuymen o ağzını Hak Teala okumaktadır. Okuyan da odur, dinleyen de odur, dinleten de odur. Ondan başka bir şey yok. İllâhu, illâhu o var ancak. Yani Süre'ye haşire aç. Bu süreyi bu okumuş olduğum ayetin altından üç ayet sonra Hüvallahüllezih gelecek, oradan aşağı, bunu mutlaka ezberle. Faidesini yakında görürsün. Faidesini pek yakın bir zamanda görürsün. Yani bundan müradımız... Sevdiklerimiz bizi terk ettiği vakıtta, sevdiklerimizi terk edecekler bir gün gelecek. Sevgili çocuklarımız, ailelerimiz, hatta annemiz ve babamız, şefkatli demiş, evde bizi bir saat fazla koymayacaklardır. Çağırın, imhafendi, kaldırın, ne yapalım diyecekler. Hatta seni sevenler, senin yattığın odaya da giremeyecekler, korkacaklardır. İşte o vakit Allah ile baş başa kaldığın vakitte, amelinle, nefsinle, habirde, o vakit lazım olacak sana bu. Çünkü kabir karanlıktır. kabrin nuru, şevki Kur'an'dır. Tevhidi Sübhan'dır. Kur'an okumaktır. Tevhid okumaktır. Hatta bu asırda siz de yetiştiniz ve sizin kulaklarınızın pasını sildi. Sesi ve sedası. Manası da kalbinizdeki bulunan hüduratı kederleri giderdi. Bir hafız efendi de rüyada görmüşlerdi. Aman demiş... Son zamanlarda, yakın zamanda, 15 sene evvel Aman demiş Hafız kardeşlerine, Kur'an'ı çok okuyunuz demiş. Kur'an bana faile verdi, beni o kurtardı demiş. Azab-ı İlahiyeden demiş. Onun için, efendim bilmiyorum, bilmiyorum, baktım geçti, okutmadılar. Bunların hiçbirisi muazeret değil. Hatta insanın sevgilisinden bir mektup gelse, bu sevgi de aşkı de olsa. Kendi insanından bulunmasa mektubu elimize alıyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz. Şöyle bir tercih edin ya yani, bakalım ne diyor bunun içerisinde ya dünya menfaati. Bezkuruzluk menfaat olduğunu sezdiğimiz gibi mektup gelse, hemen dokuz kişinin rica ediyoruz. eline ayağına tüp ama şu mektubu oku bize diye. Sana ebedi saadeti hazırlayan, seni bu alemin şuhuda getirip bir katıra meyhinim insandan Allah'ın mektubunu okumayacak mısın yani? Okumakla kalma yalnız. Allah. Okuduğunla amil ol. Yani okuduğunu, anladığını yap. Amil olmak demek, yapmak demek. Sonra yap ama, müraya, mürayana yapma yani, gösteriş için yapma. İhlasen yap. Hak için yap. Kullar sana ne derlerse desinler. Sen gene olsun. Kötü bir kişiye bütün insanlar iyi dese, Allah elinde onun makam neyse odur o kişi. Üzülme onun için, aleyhinde bulunmanı. Ne lehinde bulunanın lehine, senin lehinde bulunmanın Meti senasına aldan, ne senin gıyabında konuşup seni Efenime söyleyeyim kötüleyen kişinin kötülüğüne kulak ver. Hatta öyle bir zatla karşılaşırsan şu Hz. İmam'dan almış olduğun şu nur ile ona cevap ver. Evladı Muhammed'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sülbü fakinden Cenab-ı İmam-ı i Sadık radıyallahu anh, Efendimiz Hazret-i bir gün ihvanı ile bir yerde oturuyormuş, kendini bilmeyen densizler her, her zamanda vardır. Kendini bilmeyen densizler. Densiz olur, dinsiz olur, donsuz olur, izansız olur, irfansız olur. Surata insan hakikatte hayvan olur. İki ayaklı hayvandır. Diğer dört ayaklı hayvan ondan daha hayırlıdır. Kendi hamile olduğu emaneti bilmez. Senin batnında, senin mananda öyle bir cevahir, öyle bir emanet var ki onu bir yırtabilsen, o vakit kendinin ne olduğunu öğreneceksin ama farkında bile değiliz. Kendimizin farkında bile değiliz. Ne Geldi Hazreti İmam'a, kötü kötü sözler söyledi. Söz kişinin sıfatıdır. Kim ne söylerse kendini söylemiş olur. Ger yahşi ger yaman. İster çirkin, ister güzel. Ne söylerse kişi kendini söyler. İnsanlar kapalı bir kitaba benzerler. Konuşmaya başladı mı? Kendini söyler, şerh eder yani. Kitaplı büyüken konuşmaz. Okuduğun vakitte değil mi? Konuşur ne olduğunu anlarsın. Kitabı, Dünya kitabı, tarih kitabı mı, kitabı mı? İnsan da öyledir. bir. Geçiyoruz. Hazreti İmama yapmadı. Hakareti koymadı. Naik <gülüyor> olmayanı söyle. İyi dinle, kulağını benden yana ver. Öksürükle vakitlerini geçirme. Buraya geliyorsun. Bir şeyi anla. Hazmet. ve Hazmettiğin şeyle amin ol ki iki cihanda felah bulasın. Dinlemekle değil, anlamakla. Anlamakla değil. Anladığını yapmakla. Yapmakla da değil. İhlasla yapmakla. Hak için yapmakla. Allah rızası yapmakla. İş burada. Allah rızasındayız. da iş. Binalen Hazalik söyledi Hazreti İmama. Hazreti İmam ona cevap dahi vermedi. Ve böyle bir şeyden karşılaşırsan sen Muhammedisin. Resulullah'ın sende zerratı vardır. Anında eseri secde. Gönlünde... Allah ve Resulüne muhabbet vardır. Öyleyse sende eser-i Muhammediyet bulunmaktadır. Böyle bir edebsizle karşılaşırsan ona edebi sükutla ver ve atlarım ona. Yapabilirse imam gibi yap. Yapabilirsem eğer herkesin yapacağı iş değil. Söyledi söyledi ve çıktı gitti sonra Hazreti İmam kalktı ayağa. Kalkınca onun ihvanı yani etrafında bulunan arkadaşları, talebeleri, sevdikleri, muhibleri falan hep de yani kalktılar. Dediler ki Hz. İmam kalba asabiyete geldi ve peşine düştüler. O Hz. İmam hızlı hızlı yürüdü, o zatın evine gitti, kapıyı çaldı. Adam kapıyı açtı, baktı, İmam'la karşılaştı. Bütün ihvanı arkasında Hz. İmam'ın yani. Falan. Dedi evladım bana bazı layık olmayan, dikkat diyor, dikkat et. Bana, bana layık olmayan bazı sözler söyledim Sana ben söz veriyorum. Eğer senin söylediğin sıfatlar bende varsa bunların hepsine tövbe edeceğim, terk edeceğim. Ama bende bu sıfatlar yok da bana böyle söylediğinse senin afı mağfiretini Allah'a yalvaracağım. <gülüyor> Bazen söz kılıcı söz kılıcı harp kılıcından daha kuvvetli olur. Sen Muhammed isin ve senin afal-harekatin ile muhatabını islah etmelisin. Kim adalet bunları terk etmelisin. Kalbin aşkullah muhabbetullah ile dolarsa Yaralanan hoşluyorsun yaralandan ötürü mümin kardeşi ancak hak için boz etmek hak için e, muhabbet etmek lazımdır bir de o oh, mesele vardı ortada fakat ibadullah hiçbir zaman sana yapılan kötülükten ziyadesini yapma makbul değildir affedersen daha güzeldir geçen hafta size bunların misallerini birer birer vermiş iyilik evet. Bu sureyi i ezberle akşam okuyan sabaha kadar. Surenin katvesini değil, Kur'an-ı Kerim mutlaka talim et. Talim etmekle kalma. Ehlini bul, o ahkam-ı ilahiyenin esrarını, onda olan manayı, manayı nurad-ı ilahiyyi anla, Resulullah'ın yoluna başını koy. Kim ki Hz. Muhammed'in yoluna baş koydu, bu iki cihan saadetine irdi. Bu alemden cennete girdi. Bu alemden didar-ı gördü. İşin başı muhabbettir, aşktır, sevgidir. Kim ki Allah'ı seviyor, Resulullah'a ittiva etmelidir. Tabi olmalıdır yani. Akılla hareket etme, pişman olursun. Her şeyi aklından ölçmeye kalkma, akılsız bir şey olmaz. Ama her şeyi akıl ermez. Bazı esrar ilahi vardır ki o terazi, akıl terazisi onu çekmez. Onun için de Allah Resulüne teslim ol, selamet bu. İslam'a girenler Allah'ın aşk deryasından kudret eliyle nuru iman etten sonra, nuru imandan sonra nuru aşka müptela olurlar ki makbul olan budur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sabah okuyan bu sureyi, cilileyi akşama kadar hıfızdır. Akşam okuyan sabahlar kadar hıfızdır. Efendim ben okudum olmadım dersen, bunun da misalini sana vereyim hani. Ağzını tathireyle. Hazreti Musa'nın asası bir değnek idi. Musa'nın elinde yılan ve ejderha oluyordu. Öyleyse, yani ben bu sureyi okudum hıfız olmadım dersem, bil ki daha ağzım tathir olmamıştır. Hani daha açık cemaatiyim ben sana söyleyeyim, ifşa edelim, ifşayı esrar edelim ve anlaşalım. He, Hazreti Ali keramallahu ve şeyh gelirken bir zat önüne çıkmış, şey ellillah ya Ali demiş. Yerden bir avuç kum olmuş, Hazret üfürmüş vermiş ona bir avuç altın olmuş. Olur mu? Olur. Akçının aklından olmaz, benim aklımdan olmaz. Allah dediği vakitte kumu un, unu kum yapar. Sudan, ateş, ateşten su çıkarır. Hemen olmaz, bazı hemen olur. Günah işliyorsun, işliyoruz, bir şey olmuyor diyoruz. Bir gün oluverir hansızın sonra. Allah imhal eder, ihmal etmez. Geriye bırakır, unutmaz. Her yapan yaptığının mutlaka <gülüyor> mükafatını, belasını bulacaktır. Kulağını aç yana dinle, Burdan girip buradan çıkması. Vermiş, Hazret işini görmüş, gene gelmiş i̇mam alışmış. Ya imam demiş, biraz daha bana lazım oldu. Maksudurun gayesi ayrı ayerden e gene bir avuç kuma almış. E Hazret istemiş. Yani ol demiş, ol, vermiş öyle. Bunları çok görmemeli evliyaullah'a. Bu husus Hazreti Şahı Merdan, Ali ibn yani. Radıyhünhu sahih-i Peygamber Efendimiz'in vasisidir ve Cenab-ı Fahr-ı zürriyet-i Muhammediyet Hazreti Ali'nin şeymen gelmiştir. İmam Hasan'ın babası, Arş'ın küpelerinin babası, İmam Hüseyin'in babası, Hazreti Peygamber Hasan'ın dedesidir. Zürriyet-i Muhammediyet, buradan Hazreti Peygamberden, e, Hazreti Peygamber'in tarlası olan Hikâb-ı Fatıma-tü Zehra ki, ''Ya Fatıma, enti bil atı minni, ey Fatıma sen benim parçamsın.'' demiş Peygamberimiz. fatıma Zehra. i̇mam Aliye demiş ki, ke ''Lahmike lahmî denike demî ke rûhî ruhi. ya Ali.'' demiş. ''Kanın, canın ruhum benim.'' demiş. Ve demiş ki, ''Ben ve Ali bir nur-u demiş. Ve Zürriyet-i Muhammediye buradan zuhura gelmiştir yani Peygamberimizin. Ve bütün her nesil kurumuş, hele peygambere, peygambere buğz eden saltanatlar yıkılmış, kökler kurumuş, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zürriyeti, iler illa yevmül haşrılar kadar kainatta bakidir. Ümmeti de böyle. Allah birinden şey alır, tac-ı nur, imanı başından, kafasına onun istavruzunu koyar. Ezanı kaldırtır, çanı koyar. Çanı kaldırtır, sopayı işe götürtür. kamçıyla. Allah'a secde et, etmeyen kula secde eder. Bunu kafandan çıkarma sakın. Allah'a Allah itaat etmeyen kula itaat eder. Allah'a secde etmeyen kula secde eder. Konuştuklarımı düşünürsen çok manalar bulacaksın altında. yani i çok görme yani Esadullah'a. Nasıl olurmuş deme böyle yani. her şeyi halledemezsin. Bir şey daha söyleyeyim de burada bir şey olsun yani. yani bir adam Ceviz nereden, bak akıl nasıl aldandığını alacağım size. Ceviz nereden, ceviz nereden zuhura gelir ceviz? Kabak da nereden biter bilmese bir adam, bir koca kütüp getirseler, bir de ceviz getirseler, bir de kabak getirseler, bir de ufak bir efendim köken getirseler şöyle, sorsalar o bilmeyen adama, bu hangisi hangisinden çıkmıştır diye derhal ceviz ağacının parmağını gösterecek. Bu kadar konuktan bu kadar bir meyve olur. Halbuki Allah ters, bu kadar ağaçtan, yani uzaklanmıyor on kişi, bu kadar meyvesi, şöyle bir ince ottan bu kadar bir kaba kalkınmış Cenab-ı Allah. Akıl aldanır yani aslında Demek ki bunun için bunu. bunu. Geçiyoruz. Aklden ölçme. Evliya Allah. İki tane kaleye kulü demişsin. Hemen inkara yertemiyorsun. İnkarı değildir. İkrarı değildir. İkrar iyidir, İkrar iyidir. Alem-i ervahta, la diyenler buradan tard olunurlar. İlla diyenler burada, rivay-ı hamd altına cem oldular. Sonra yarın kıyamet gününde gene rivay -ı hamd cem olacaklar. Alime er vahta ikrar şarabını içenler yemin kıyamette hazır peygamberin cevabında haş olacak. İncirle fahişi diyenin de, kırayı. Hepdi Allah'a çok yormadı. Hem de hadi bir tane daha söyleyelim hadi işi. İşi söyleyelim hadi. Süleyman peygamberin Süleyman peygamber ki deni İsrail peygamberi de onun evliyası 3 aylık yoldan Belkıs'ın tahtını tarfedül ayında getirdi. Tarfedül ayın demek gözü açıp kapayıncaya kadar. Süleyman peygamberin evliyası sure e bakın Kur'an'da. Süleyman peygamber bir İsrail peygamberidir. Onun evliyası, velisi olan Asaf-ı Berha'ya Tarifetül Ayında yani göz açıp kapıncaya kadar üç aylık yoldan belkisin, sultan belkisin tahtını getirdi. Resulullah peygamberlerin ah, peygamberidir. Allah, Allah. O öyle yapınca Hz. Aliye bunu çok mu göreceksin yani? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın nuru vahidiydiyle Ha geçiyor. Hani şöyle bir imanımız yakına gelsin diye anlattım. Kur'an'dan size şey verdim verdim. Şey yani Hazreti İmam vermiş gene bir avuç altın olarak kendisine. Dedi ki ya iman bunu böyle biz böyle yapmayalım dedi. Ne yapalım? Ne okuyorsan bana bunu talim et, öğret. Ben de okuyayım bunu. Ne şey olsun yani altın olsun böyle eler şimdi bana geldi. Sûre-i Fatiha dedi. Sûre-i Fatiha neresidir bakayım? Sefal mesani her gün okuyoruz namazda. Elhamdülillahirabbil alaminer rahmanir rahim. İlâh-ül âyeh ve'l-dâlih. Yani Suray-i Fatiha bu işte. dedim dedi ben onu biliyorum dedi. İşte onu okuyorum ben öyle altı oluyor dedi. dedi. Okudu bu. Bin defa okumuş. Kum yana geldi ya imam okudum olmuyor dedi. Ali ağzı olması lazım dedi. Ağzını pâkeyle. Ağzını pâkeyle evvela. Ağzını <gülüyor> paket. et. Sonra gönül pâke olur. Gönül pâke olursa ağız pâke olur. Özünden gelirse gözünden gelir. Gözünden gelirse sözünden gelir yani. Binaenazalik ve veçinin fâkeye. Görmüyor musun? Asker taburla giderken kumandan dur diyor, koca bir ordu duruyor. Biz de insanız, biz de dur kelimesini biliyoruz. Askerle dur ne demek olduğunu anlıyor. Sen bağır bak dur diye duruyorlar mı? Gidiyorlar. Ha, onun için rütbeli olmak lazım Allah yanında. Acaba anlatabildik mi? Rütbeli olmayınca olmaz. Rütbe lazım böyle yani. Yedin içtin filan bundan iş bitmiyor. İnsanlığımızı bileceğiz. İşin başı muhabbet ve aşktır. Kim kimi severse onunla beraber haşrolun. Bak tekrar ediyorum. Sözümü yanlış anlama. Kim kimi severse o onunla beraber haşrolun. Resulullah'a sevenler, ehl Mustafa'yı sevenler onlarla haşrolunlar. Enliyaullah'ı bilemâ'yı seven, bilemâ ile, velilullah <gülüyor> ile haşrolun onları sevenler, Nemrutlara gönül verenler, o da onlarla aşk olur beraber. Hani hani, desene bu tarafa, çünkü işin başı, bu işin başı, muhabbetle kurulmuştur. Aşkla kurulmuştur. Muhabbetle kurulmuştur. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Allah-u Zülcelal Hazretleri, ''Küntü kenzen mahfiyen fe ahverdu ve hak'' diyor. Yani ki ben gizli bir hazineydim, bana kendimi bildirmek sevdirildi diyor. Öyle kainatı halkettim ve sebebi icadı da kim olduğundan ilan ediyor. Levlâke levlâk, lemâ halakdül evlâk. Sen olmasaydın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım sallâseydim Muhammed'in mâle âli Muhammed'in ve sahbî ve sellem, Habibim Ahmed. Efendiler, Muhammed kelimesini kullanmak caiz değildir mutlaka altına Resul kelimesini koymak lazım. Peygamberin sıfatı mı yani? Bazı hüvaz kiramın ya Muhammed diye okumaları falan caiz olmaz. Peygamber'e birisi ya, ya Muhammed diye seslense, ümmet-i Muhammed'den birisi, amelleri hapt olur. Düşün bak Allah'ın Resulü olan muhabbetini, yarın, yarın kıyamette Muhammed isimler ayağa kalksın. Herkesin gizba gizba çözülecek, çökecek herkes. Muhammed isimler ayağa kalksın. Ahmet isimler, ayağa kalkacaklar. İsminizden ötürü sizi bağışladım. Habibi Muhammed'e cennetime girecek Allah. Im. Hatta bir hanede ismi Muhammed bulunan bir kimse bulunsa, ismi Muhammed olsa, günde 70 defa Melaikeli Rasul o binayı ne yapar? Tevafeye. Ziyaret eder ya. Yani. Allah'ın Resulü'nü. Bir adamın vücudunda zerre kadar Resulullah'ın Resulullah'ın cüldünden bir cüzü bulunsun. Bir adam da dünyanın en asi adam olsun, namazda dur, onun üzerine namaz kılsın, o asi af olur. Düzü Muhammed üzerine namaz kıldır diye. Onun için İmam-ı Şadi Hazretleri demiş ki, bunu söylemeden geçemeyeceğim, Segide Hatun var, Resulullah'ın sulbünden gelmiş olan Seyyide Hatun, demiş ki, kendisi, ben öldüğüm vakitte Seyyide benim üzerime namaz kılsın demiş Seyyide Hatun. Var. Kim bu? İmam-ı Şadi. İmam-ı Şadi kimdir? Kureyşidir. İmamlardan, müştehitlerden, kutup makam-ı kubbiyete vasıl olmuş zat'tır. Makam-ı kubbiyeti, maneviyat, yani öyle. seyyid Hatun üzerine namaz kısıldırmış. Ve seyyid Hatun üzerine namaz kılmış. Sonra alem-i manada görmüşler. Kim görmüş? Benim gibi adamlar değil. Yani Allah'a tekarruf etmiş, keramati, irfanı, zahir olan zabahat görmüşler. Demişler ki, ya imam Allah sana ne muamele etti demişler. İyi dinle! Demiş ki Hazreti i̇mam Şafii Rahimahullah, üzerime seyyid Hatun namaz kıldığı için Allah beni affetti. Benim namazımı duran halkın yekünü yüzyılü bin küsur idi. Benim yüzümden Allah 120 bin küsuru affetti. Ama benim affım seyyid Hatun üzerime namaz kıldığı için oldu diyor. Onun için kimde var Resulullah'ın cüz'ü? Onun için mi? İki türlü yol vardır. Bak, birisi dön evladı, biri yol evladı. Sen yol evladısın, belki sadattan dilisin ama yol evladısın. Yani kadre kıymetini bil, Muhammed anla. Onu söylüyorum. Bu nimetini sayıyorum sana. Onu söylüyorum. Koncu peygamberi benimize. bir adam canan peygamberin huzurunda yüksek iste bağsa ameli alt hatta olur ona. Allah diyor ki sureyi hocalar altta sesinizi kaldırmayın diyor. Rasulullah'ın sesinden ziyade amellerin hatta olunur. İsmiyle çağrılsa onun için bu kavun Mehmet koymuşlardır. Neden? Çünkü bakarsın herif şey yapar yani kötü bir sanata müptela, sanatta müptela ya da müptela olmuş olur. İsmi Nebi ile çağırmazlar Türkler Mehmet derler, Mehmet onun için derler Mehmet. Yoksa ağzı dönüyor. Değil. Onun için Kadir kıymetini Müslümanların müminliğinin, imanının, Kur'anının, Allah'ın, Peygamber'in, eshabların, evliyasının, ülemasının, bu din İslam'ın Kadir kıymetini bilmezsen Allah elinden alır. Allah nimet şükrüne eda etmezsen elinden alır. Ve in şeker dümle azidim mekum yalnız mücerret dünya metaı değildir bu. İmanı da böyledir.